Yine huzuru saadete bir gün Ebu Cehil gelmiş. Demiş ki elinde bir takım şeyler var böyle yumuş peygambere. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem avucundakini bilirsen iman edeceğim sana diyor. resul sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ben kaybı bilmem. Allah kaybı bilir. Güldü Ebu Cehil. Hani istikbalde kıyametten, cennetten, cehennemden, sualden, mizandan haberler veriyorsun ya. Elimdekini dahi bilmiyorsun benim akıllı herif. Ben kaybı bilmem dedi Peygamberimiz. Dedi ki o akıllı adam. Sen dedi kıyametten, mahşerden, sualden haberler veriyorsun. Ölecekmişiz, dirilecekmişiz, mahşere sürüklenecekmişiz. Bu dünyada yaptıklarımızın hesabını Allah'a verecekmişiz. Cehennem varmış, cemmet varmış filan. Bunları haber ya. E onları bilir. Allah biliyorum. Bunu şimdi bilmiyordum, bilmiyordum. En dergin Cebrail sen nazil ol. Sor Habibim Ebu Cehle. O mi seni bilsin, sen mi avucundakileri bilesin? Dedik ha. Şimdi Hak Teala bana bildirecek. Avucundakiler beni bilsin. Ben mi avucundakilerini bileyimdir? Allah böyle diyor şimdi bana. Böyle vahy olun. Ebu Ceyyye akıllı? Avucundakini bil dese peygamber atar belki tutar. İtesade ettirir. Ama taşın konuşması onun için haldir Taş konuşmaz onun için. Avucundaki seni bilsin dedi. Başladı avucundaki taşlar. Enter Resulullah. Enter Resulullah. La illa mavusullah. Deme. Kafir küfre attı. Entası harun azim. Sen büksidür asıldı dedi. Attı da kaçtı gitti. İmkân yok. Çünkü imanda da istlat lazımdır. Her şeyde istlat lazım. İstlat olmayan adam iman demecek. Yapamaz <gülüyor> bir şey. Dargılar ateş alıyoruz, tahtanın üstüne koyuyoruz, yakıyor. Aynı ateşi başka bir şeyinizi yakmıyor. Her şeyde böyle. İstlat şart. İmanda da istlat şarttır.